1546, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in bir kadına kısa ve öz bir zikir öğretmeleri, evet, Saad bin Ebi Vakkas şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'le birlikte bir kadının evine gitmiştik, içeri girdiğimizde kadının önünde hurma çekirdekleri, ya da çakıl taşları, bulunduğunu gördük, o bunlarla tesbih çekiyordu, Hazreti Peygamber ona şöyle buyurdular, sana bundan daha kolayını ve sevap bakımından da daha üstününü öğreteyim, bundan böyle şu kelimeleri söyle, ilahi Adedema. Ma halaka fi semai subhanallahi adede ma halaka fil ardi subhanallahi adede ma beyne zalik subhanallahi adede ma huve halik velahu ekber misle zalik velhamdülillahi misle zalik ve la ilaha illallahu misle zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi misle zalik Allah Teala'yı göklerde ve yerde ve bu ikisi arasında bulunan yaratıkları ve bundan sonra yaratacağı her şey adedince ortaktan tenzih eder ve yüceltirim ve yine bunlar adedinde ona hamd eder. Allah'tan başka ilah yoktur ve la havle ve la kuvvete illa billah sözlerini söylerim.